أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأسحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوّد أمر إلا الله إن الله بصير بالعباد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, dersimizin konusu borçlu olanın hac etmesinin ile alakalı olacaktır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Soru. Bir insan borçlu olduğu halde hac etmek istiyorsa ve borcun sahibi de kendisine izin veriyorsa hac edebilir mi? Cevap Borç sahibi alacak kimse izin verse bile hac kendisine farz olmaz. Çünkü borç veren kimse ileride borcunu isteyecektir. Neticede borç veren kimse onun sadece hacci öne almasına borcun ödemesinden önce hac etmesine izin verecek dese bile ona deriz ki borç veren sana izin verse bile hac sana farz değildir. Mesele mesele borç verenin hakkı olacağı sebebiyle ayrılıp gitmenin haram oluşu meselesi değildir. Mesele hacca gitmeden önce kendini borçtan kurtarma ve temize çıkarma meselesidir. Bunun kaynağı delil aziz kardeşlerim. Bunun delili Muhammed Salih el-Husaymin Mecmu'l-Fetava ve Resail. Cilt 21 sayfa 91 soru 95. Soru yine Borç hacca engel midir? Borç hacca engel ise özellikle de Kredi bankasında alınan belki de ödeme süresi ömür boyu sürebilen ve hepsini ödeyeceğimiz uzun vadeli banka borçlarının hükmü nedir? Cevap Borcun ödenme zamanı gelmişse haccin ona farz olmasından önce geldiği için önce borç ödenmeli sonra da hac edilmelidir. Eğer borcu ödedikten sonra yanında bir şey kalmazsa allah Teala onu zengin kılıncaya kadar beklemelidir. Eğer borç düzenli bir borç ise ve borçlu kimse ödeme vakti geldiğinde borcunu ödeyeceğinden emin ise ister alacaklı kimse ona izin versin veya vermesin bu takdirde borç hacca engel olmaz. Borcunu ödeme günü garanti edemiyorsa ödeme vakti gelinceye kadar beklemelidir. Buna deriz ki her kim... Emlak Kalkınma Fonuna borcu varsa ve vakti geldiğinde borcunu o ayki taksidi ödeyeceğinden emin ise borçlu olsa bile hac kendisine farz olur. Bunun kaynağı yine Muhammed bin Salih el Ustaymin Mecmuul Fetawa ve Sail cilt 21 sayfa 91 soru 96. وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين